Muhammedu'l Maedinu'l Ingam ve Al Hikam, muvla yasal ve salim, daima abla, Allah habibi ve ayir el xalq kullihi. Alhamdulillah, Rabb al-alemin. Vüsalat ve selam ve İmam Rabbani Hazretleri mektubatında yani gönderdiği mektuplarında ihvanına, sevenlerine itikad meselelerini anlatıyordu. Ve son olarak aklın tam bir delil olmadığını, hocet olduğunu fakat hoceti nakısa olduğunu, eksik delil olduğunu, hoceti baliga olmadığını, hoceti baliga yani delillikte zirveye ulaşmış ve Allahü Teala'nın azabını kendisine bağladığı bir delil değil çünkü neden? bir adam akıllı olsa da peygamberlere kavuşmasa fetret döneminde olsa ona azap yok demek ki akıl tam bir delil olsaydı sen niye beni bulmadın bu aklınla İslam'ı bulmadın helalı haramı bilmedin diye onu sorgulardı niye sorgulamıyor peygamber göndermeyince akıllı da olsa adam demek akıl yetmiyor Akıllı yetseydi peygambersiz de akıllılara azap ederdi. Ama peygambersiz azap yok. Ne demek bu? Peygamber gönderilmeden delil tamamlanmıyor. Demek. Burayı e, anlatıyordu. Geçen mektubumuzda, dersimizde. Burada kaldık. Şimdi bir soru cevap yapıyor. Fenk ile eğer denilirse Sellem nâ biz kabul ettik. Ennel akle akıl nakısun noksandır. غَيْرُ تَعَمِّنْ tamam değildir. ne فِي حَدِّ ذَاتِي Yani kendi başına فِي مَا حَقِّ مَعْرِفَةِ ilahiyeti الْاِلٰهِيَةِ Celle Şehani'u. İlahi hükümleri anlama hususunda. Yani Allah'ımızın hükümlerini e, hükümleri derken işte helal, haram, içe içki haram, zina haram, işte benim domuz eti haram, balık eti helal mesela. Bunları bilmekte akıl yeterli değil. Yani bunları akıl tespit edemez. Biz bunu kabul ettik denirse. Ve lakin lakin lime la niye Niçin caiz olmasın en yahsule hasıl olması lil akli akıl için ba'de husûlü tasfiyeti ve tezkiyeti tasfiye ve tezkiye hasıl olduktan sonra lehu kendisi için yani tabi her akıl için demiyoruz ama diyor işte az yemek, az içmek, az uyumak işte falan e, bu Hindistan'da bir bazı mezhepler var. Berahime, Cukiye gibi. Bunlar kendini şey çekiyorlar. Ne onun adı? Riyazata çekiyorlar. Riyazat demek işte hayvani gıdalar falan yemiyorlar. İşte az yiyorlar. insanlarla görüşmüyorlar. Falan falan. Bazı şeyleri var. onlar usulleri var. O usullerini tatbik ettikten sonra efendim e, bunlar e, Hatta halın üzerinde havada uçup da e, bütün milletin gözünün önünde e, halın üstünde uçabiliyorlar. Bunlar Hindistan'da varlar. İmam-ı Rabbim zamanında bile savardılar. Şimdi var mılar bilmiyorum. E, yani kendilerine göre böyle ayeti hadise göre değil zaten. Kur'an bir şey bilmezler. Fakat tasfiye ve tezkiye yapıyorlar. Yani nefislerini bir nevi arındırıyorlar. Artık bu arındırma şimdi de bir şeyler yapanlar var ya. benim işte Midesi için bir şey uyguluyor. İşte çok kadar su içeceğim, bir şey yemeyeceğim, bilmem miden temizlenecek gibi. Bunlar da kalbin arınması için kendilerine göre bir kaideler gerçekleştirmişler. İşte insanlarla görüşmeyecek, etmeyecek, şunu yapmayacak, bunu yemeyecek, bunu içmeyecek. Özellikle bu hayvani gıda meseleleri yani et, süt gibi ürünler. Bunlardan uzak durunca falan ona da bir nevi şeyler, hafiflikler, hıffetler hasıl oluyor. İşte böyle uçuyor, kaçıyor bir şeyler. Belki diyor akıl tam yetmez ya helal aramı bilme ama e, işte bazı usullere rahat edilerek felsefecilerin yani filozofların usullerine rahat edilerek işte Aflatun dedi ya nah yani İsa Aleyhisselam'ın mucizelerine inandı ama peygamber olarak ona tabi olmadı. E, gel bize e, rehberlik et biz ona tabi olalım beraber dediler. Dedi biz mühezzep bir toplumuz. Bizi tezzip eden hacetimiz yok. Bizi tezzip eden ne demek? Yani biz ahlakımızı safileştirmişiz. Şimdi bunlar da kendine göre bir ahlaki, hani bazı biliyorsunuz gavurlarda mesela bazı kriterler var. Ahlaki kriterler, yok etik bilmem ne bir şeyler. Şimdi kendine göre bunlar bir şey yaparlar. Efendim insanlara şöyle davranmayacaksın, şununla konuşmayacaksın, şununla görüşmeyeceksin, görüşürsen şöyle yapacaksın işte neyse işte, o sana tokat atsa sen öbür tarafını çevireceksin veyahutta da e, ilişkilere bir sistem geliştiriyorlar. Ondan sonra böylece ne oluyor? Akıllarız süzme oluyor. Ruhları kendilerine göre arınmış oluyor. İşte işte efendim yani dinsiz. Allah'tan hadis din gelmemiş. Kendi kendilerine e, mantıklı yollarla kalplerine ve nefislerine ve akıllarına bir arındırma e, usulleri geliştirmişler birisi dersek ki diyor e bu kadar filozoflar geldi geçti dünyada bunlar da kendilerine ruhlarına nefislerine akıllarına bir şeyler kazandırdılar. Bazı melekeler safa halleri bir arınmışlık bir durulmuşluk. Bir bunlar oldu yani yaşanmış tarihte. Şimdi o zaman deriz ki tamam akıl helal aramı tek başına bulamaz. Ama bu usullere metotlara rahat ettikten sonra e, lehu akıl için olamaz mı? Münasebetün bir ilişki ve bir irtibat bila keyfin yani tabi şekil vermeyelim yine. Çünkü Allah'la ilgili konuşulacağı için şekilli demiyoruz. Neyle ittisal olacak? Bir mertebeti vücub. Vücub mertebesiyle. Yani allah Teala'nın olmazsa olmaz zorunluluğu, kendi varlığı kendinden olan makamı. Tealet ve tekaddeset. O mertebe yücedir ve münezzehtir. Eğer böyle bir irtibatı, bir adamın aklı, yani peygamberler sizi konuşuyor şimdi. Peygamberler devre dışı, yani işte Aristo, Eflatun işte gibi bir tip. Bir adam kendi nefsini, kalbini, aklını ne seçti? Işte her türlü usulü deneyerek safileştirdi, arındırdı falan. Bu adam Allah'ın makamıyla bir irtibat kuramaz mı? Şekilsiz tabii. Yani sanki bir ilham alma kabilinden. Feyehuz'a alamaz mı el ahkame? Hükümleri yani mesela şu helaldir, bu haramdır. Min hünâke, vücud mertebesinden yani tam helal haram ancak Allah yapabilir. Ama bitil gel münasebeti o aklına ve kalbine kazandırdığı safilik, arı duruluk, işte saflık, temizlik, iyi niyetlilik, türüslük de, de de işte. Hani bu yetmiyor mu? Ee, bitirgen münasebeti o ilgiyle veli ittisali o alakayla mesela Allah'tan ona ilhamlar gelemez mi? Şunu yap, şunu yapma, şu şuraya git, şuraya gel, şu şu helal, bu haram, bu yasak, bu serbest. Yani biliyorsunuz cahiliyet döneminde de bazı insanlar doğru yolda gidebilmiş. Yani toplumun sapıtmasına uymamış insanlar çıkıyor tek tükte olsa. Cahiliyet döneminde, fetret döneminde bile çıkabiliyor. Demek ki iyi niyetli olmaları, dürüstlükleri, adaletleri yani insanlara karşı yaklaşımlar vesaire. Şey i̇şte neyse hele bir de bunun felsefi mukaddimeler işte yani kaidelere riayet olmadan da oluyor. Bir de kaidelere kurallara uymuşsa bu adam hayatı boyunca bu adam acaba bir manevi irtibat Allah ile kuramaz mı? Yani Cibril gelmiyor, melek gelmiyor, peygamber olmuyor bu adam. Ama e şimdi bakıyorsun bazı gavurlarda bile bir ilham var. Adam şimdi diyor ki içime şöyle geldi, diyor gitmedim diyor işte uçak düştü ben kurtuldum. Ya da şunu yapma diye dendi bana. Yani böyle rüyada gören var, uyanıp konuşan var, dediği çıkan var. Yani bu kadar da e, Müslüman olmayan insanlardan şu anda yaşadığımız e, dünyada da görüyoruz bunları ilginç ilginç hadiselerle karşılaşmış. Ama diyor ki ben aklıma bu geldi. Hatta içimin sesini dinledim. Böyle laflar çıkıyor. E felah ihtiyacu ihtiyaç olmaz aynıycen o takdirde ilel biaseti peygamberliğe. Ya böyle bir şey diyemez miyiz? Ya peygamber olmadan da olur. Elleti öyle bir biaset ya o bir vasfât melek. Yani buna da Allah'tan gönderimler geliyor. Bildirimler oluyor. Ama melek vasıtasıyla bizim bildiğimiz melek vasıtasıyla olandır. Melek vasıtasıyla olan bir asete ihtiyaç duyulmaz. Melek vasıtası olmadan yani Allah adamına içine direkt e, sezgi, buluş, bulgu gibi şeylerle de Allah atamaz mı bu doğru bu yanlış? Denilirse eğer bu soru da dört satır soru var. Şimdi soruyu güzel anlamazsan cevabı hiç anlayamazsın. Böyle denilirse vücube buna cevap verildi ki en'l akle akıl ve in ne kadar hasıl olsa da lehu akıl için tilkel münasebetü bir ilişki düşünülebilir. Velittullah bir nevi irtibat diyelim. Farz ettik ki doğruluğu, dürüstlüğü, saflığı, iyi niyeti vesaire vesaire birçok iyilikleri veyahut tabi bazı şeyler eskiden denenmiş olan bazı yolları tatbik neticesinde akıl Mevla'nın manevi makamı ile bir irtibat kurdu diyelim. Ve lakin lakin la yezulu. kaybolmaz hani ondan et tealluku alakalanması neyle bihazel cismil heyulaniyi. Bu gördüğümüz beden yani elle tuttuğumuz gözle gördüğümüz, dokunduğumuz bu beden Efendim yani ham maddesi e, e, elle tutulup gözle görülen heyulani demek yani bir maddeden oluşan maddi ah. ham maddesi olan cisim. Çünkü ruhun e, aklın kalbin ruhun o tarafa gittiğimiz zaman bir ham maddesi elle tutulur gözle görülür bir mayası bir hamuru yok. Ama bu cismin var. Çünkü gidiyorsun işte suya kadar gidiyorsun. İnsanın yaradıldığı su. Oradan geriye gidiyorsun. Toprağa iniyorsun. İşte yemeklere, gıdalara geliyorsun. Oradan toprağa geliyorsun. Yani her şeyinde elle tutulur bir tarafı var. Yani maddi bir cisim var ortada. Aslı da maddi yani. Nereye kadar geri gitsen maddi. Ama kalpte, akılda, ruhta maddi bir boyuta varamıyorsun. Elle tutulur, gözle görülür. Bir şey yok. Şimdi bir akıl ne kadar mükemmel olursa olsun diyor. Ne kadar arı duru olursa olsun, safi olsun, tasfiye görmüş, tezkiye görmüş, temizlenmiş, her şey olmuş. Fakat cisimden bir külliye bütünüyle ilgisi kaybolmaz. Şimdi i̇şte ben akıllı bir insan olabilirim, kalbim de çok temiz olabilir, ruhum da çok olgun, kamil, mükemmel, mükemmel bir ruhum da olabilir. Diyelim ki benim her şeyim tastamam, manevi boyut tarafımda. Fakat benim bu bedenden ilgim kesilir mi? Zaten bedenden ilgim kesilirse de ulaşım kesiliyor. Adam zaten ölüyor. Öldüğü zaman ruhu ölmüyor ki. Ruhun bedenden ilgisi kesiliyor. Ruhun bedenden ilgisi kesilince zaten ölüyor. Ölüm odur. Ölüm ruhun ölmesi değil. O zaman bir ruh, bir akıl, bir kalp ne kadar olgun kamil, mükemmel, musaffa, müzekka, müezzep olsa arınmış, durulmuş, her şey tertemiz. Yani Mevla irtibata elverişli falan. Bunun bedenden ilgisi tamamen kesilmez. Niye kesilmez? E zaten senin ondan işin kalmıyor. Onu konu edemeyiz ki ölmüş. Ölmüşü nasıl konu edeceğiz? Yani o bir şeyi bilebilir mi? Bil, nasıl bilecek öldü? Bir şey bana anlatabilir mi? Nasıl anlatacak öldü? O zaman bizim ondan istifademiz için mutlaka onun diri olduğunu tasavvur etmemiz gerekiyor. Çünkü diri olmayanla hiçbir irtibat kuramayacağız. ne yaradı bu iş? İstediği kadar adam mükemmel olsun. Ölmüş. E, zaten bütün ölüler... Zararsız, zararsızdır. Bütün teröristler bile ölse zararsız hale geliyor, etkisiz hale geliyor. E şimdi faydasız da hale geliyor. Dünyanın en büyük alimleri, evliyası. E ölmüş, etkisiz hale geliyor. Yani manevi tasarruftan bahsetmiyorum. Senin ona iletişime geçmen artık e, düşünlemiyor O zaman senin bana anlattığın ne anlatıyorsun sen bana? Peygamber gelmeden adamın aklı mükemmel olur, kalbi düzgün olur, şusası böyle olur falan. E bu adam Allah'a irtibat kursa helal aramı bir şekilde sezemez mi? İç buluşunda bulamaz mı? E şimdi sana diyor ki, sen dersen ki bu adamın bedeniyle hiç irtibatı kalmadı, zaten senin onunla görüşmen, konuşmanın imkanı kalmadı. Konu kapandı. Sen dersen ki yok bu hayattayken olacak. E zaten hayattakini konuşuyoruz. Hayattayken olunca o zaman bunun bedeniyle mutlaka irtibatı olacak. Bedeniyle irtibatı oldu mu ne olmuyor? Ve la yasulü asul olmuyor. O beden için et teccarru tam Tam bir soyutlanma çünkü hayatta adam baygın bile olsa bir adam komada bile olsa hayatta olduğu için ruh bedenden tam soyutlanmıyor. Çünkü soyutlansa ölmesi olması gerekir. E, tam soyutlanmayınca ne oluyor? Fetekülü o zaman oluyor. El kuvvetül vehmiyeti. Vehmetme gücü. İnsanda bir vehmetme var. Vehmetme gücü ne biliyor musun? Olmayan bir şeyi Var gibi düşünme. Hani ne diyorsun? Vehim evhamın müfredidir. Tekili. Çoğulu evham gel. Biz Türkçe'de bunu çok kullanıyoruz. Çünkü bu adam evhamlı. Ne demek evhamlı? Olmayan bir şeyleri var zaneter. Şimdi gel oradan. Efendim ya bu evde işte şöyle cinler var bilmem neler var. E delilin ne? De i̇şte delili yok hiçbir şey. İşte şuradan şöyle bir şey esiyor gibi oluyor. Esiyor gibi oluyor olan olmaz ki. Bir şey eserse oradan. Buradan yaprak kıpınlaması lazım. Ben böyle bakacağım. Kıpırtıyor mu perde? Yok. Yaprak? Yok. Kitap yerinden oynuyor mu? Bir şey düşüyor mu? Yok. Nasıl rüzgar esiyor burada? Cık, rüzgar esiyor. E ben duymuyorum rüzgar. O evhamlı. Ne demek evhamlı? O olmayan şeyi var gibi düşünüyor. Şimdi vehim gücü her insanda var. Bazı kere bizler de birden bir karanlık oluyor, birden bir şey oluyor. Işıklar sönüyor. Bir yola gidiyoruz sen bir şey mi var acaba? Var acabalar. Bunlar ilim değil, bilgi değil, delile dayanmıyor. Hemen bir şey geliyor insan içine. Yani düşünce geliyor. Şimdi bu veyim gücü, o insanın ökçesini, arkasını bırakmıyor. Daimen. Sürekli bırakmaz. Çünkü neden? Bir insan hayattaysa, hayattaysa bunun aklı, kalbi, ruhu, nefsi, hepsi bedeniyle ilgili demek. Zaten tüm ilgisi kopsa öyle olur. Peki bedeniyle bunların alakası varsa, ruhunun, aklının, kalbinin, bedenden de neşet eden vehim gücü var. Bu vehim olmayan bir şey var gibi düşünür. Bu adamda bu var mıdır? E çünkü madem adam hayattadır, adamda vardır. Çünkü vehim demek olmayan bir şeyi var gibi düşünmek. Bu ölüde olmaz. E demek ki diri de olur. E diri bunlardan ayrı kalmaz. Her hayatta olan da bir acabalar. Böyle oldu mu acaba? Bu bunu bu, bu demek istiyor? Burada şöyle bir şey mi var? Ben görmüyorum ama var mı? Kimi? Evha. Olabilir. Ve la tetruku bırakmaz el kuvvetül mütehayyiletü hayal gücü. Zeyle hayali onun hayal eteğini. Asla. Şimdi insan varsa, insanda bir takım kuvvetler var. Hani kuvvetler ayrılığı diyorlar şimdi devlette kuvvetler ayrılığı bozulduğu zaman zaten devletin üzeri bozuluyor. Değil mi? İçişleri Bakanı, emniyet ayrı olması lazım, askeri ayrı olması lazım, i̇şte Danıştayı danıştay var, sayıştay var. Onu denetleyecek bilmem ne bilmem. Bunlar çorba olduğu zaman kuvvetler birleştiği zaman ne oldu? Herkes yanlış yapsa kimse kimseye denetlemiyor. Devlet çöküyor. E insan bir beden, bir hükümet gibidir. Bir devlet gibi bir şey. Şimdi burada kuvvetler ayrılığı var. Çünkü bu kuvvetler birbirine karışırsa vehim akla karışır. Hayal Zekaya karışır. Ne hafıza kalır ne bir şey. Zeka sana diyor ki ben bunu hatırlıyorum bu var diyor. Orada hayal da karıştığı için acaba yok da hayal mı ediyorum dersin. Ama şimdi ne diyorsun? Var olduklarını bildiklerime kesin konuşuyorum mesela. Çünkü neden benim hafıza gücüm vehim gücümden ayrı. Alanları birbirine karışmıyor. Alanları birbirine girerse ben ezberimde olan her şey için acaba demem gerekiyor. Çünkü neden? Hafıza gücüne ne karıştı? Kuvay-ı ile karıştı. Hayal gücü. Şimdi bizde mesela ne gibi sıcak su soğuk karışmasa veyahutta iki denizi Allah birleştiriyor işte ne oluyor? Tatlı su tuzlusu karışmıyor. İşte Allah da bize öyle güçler koymuş birbirine karışmıyor. Karışsa zaten bir tane akıllı adam kalmayacak. Çünkü hepsinde evhamı galip gelecek. Bende de devam ben akıllı olabilirim. Bende de devam yok mu? Var ama ona dur diyebiliyorsun. O gücün burada sınırı var. O sınır orada kalıyor. Akıl bunun sınırı var. Herkes sınırında durunca adam da makul bir adam oluyor. Sınırlar karıştığını düşün. Ne dediğine inanacaksın bu adamı? Bir var diye bir şey söylüyor. Ondan sonra acaba var mı ya diyor. E bu adamı kim dinler? Ben şimdi böyle bir sohbet yapsam beni kim dinler? Şimdi o zaman insan diyor ruhu mücerret olsa yani bedenden soyutlanmış ruh olsa bu ruhta hayal gücü yok derim. Çünkü bedenden sıyrıldı. Hayal gücü kapan. Gözeneği kapan. Vehim düşünce gitti. Efendim o mesela yine diyor ve tekunul kuvvetul gazabiyetu. Öfke kuvveti var mesela. Sinirleniyorsun. Bu da bir kuvvet. İşte kuvvetler ayrımı diyorum sana. Sonra ne var? Ve Şehvet isteği Canın yemek istiyor. Karşı cinse karşı temayülün var. O seni zorlamaya başladı. Bunlar hep bedende oluyor. Bedenden soyutlanan ruhta ruh sinirlendi diyemezsin. Ruh, ruhun canı şunu istedi. Ruhun canı yemek memek istemez. Ruh acıkmaz. Ruh uyumaz. Rüyayı neyle görüyorsun. Ruhunla görüyorsun işte. Beden uyuyor. Ruh bedenden ayrılınca geziyor, dolaşıyor bütün dünyayı. Neden? Ruh seninle beraber şeyde çakılı mı kalsın tavan, divanda? Ruh durmaz. Ruhanîci bütün dünyayı dolaşır. Ezencilik uyuyan kişide kız gazap var diyor musun? Şehvet var diyor musun? Uyuyanın canı parasa istedi diyor musun? Uyuyor da. Canı bir şey isteyecekse zaten uyandırıyor onu. Çünkü uyanmadan devreye giremez. O zaman insandaki kuvvetler, düşünce gücü, hayal gücü, öfkelenme gücü, canın bir şey isteme gücü bunlar hep kuvvettir. Şehvet, istek seni zorluyor gidiyorsun. Bir şehvetinin peşine fizzana kadar gidiyorsun. Canın bir şey istedi diye. Bu cinsel manada da olabilir Yemek de olabilir Suda olabilir Her, Manzara seyretmek de olabilir Herkesin bir hobisi var Adam kuşların türlerini sayma, İyi de bir şey de Rize'nin dağlarında yaylalarda dolaşıyor Bir ay Bana bir de üstüne bir milyon dolar versen Ben acaba gelip orada iki gün durur muyum? İşim var gücüm var burada yani Ama adam üstüne bir de para veriyor Beş ay daha da geziyor Neyse bir kuşu yakalım ha Resmini çekecek yani Bunlar şehvettir istek istek Hobi Bunlar hepsi ölüde olmaz. Hepsi diride olur. Peki diri olan bir insanda bunların hepsi var mı? Devamlı musahibeteğini o gazap ve şehvet gücü birlikte olur lehu insanla beraber. E, bütün dönemlerde böyle diriyse, uyanıksa mutlaka bunlardan biri devrededir. Ve tekünü olur reziletül hırz. hırs rezil bir güç. Hırz yani öbürlerine rezil demedi bak. Çünkü öfkelenmek yerinde meşru olabilir. Hatta gerekli de olabilir. Şehvet yerinde uygun olabilir. Uygun, tabii uygun. Açlıktan ölecek misin? Canım yemek istiyor. Tabii ki yiyeceksin. Namaz kılasın. Belini doğrultamazsın. Evlenmişsin bilmem ne olmuş. Bir sene geçmiş. Karınla ilişkiye girmemişsin. Ne biçim adamsın sen? O zaman kadındaki de dava açar ki bu adamda adamlık yok. İktidarsız mıdır nedir bilmem ne. Alın benim başımdan bunu gitsin geri. Çünkü neden? Sen... Gerekli yerde şehvet lazım mıdır? E sende o istek devreye girmiyorsa sende hastalık var ağırız alısın. E şimdi o zaman onlara rezil demiyor. Çünkü niye rezil demiyor? O güçlerin yeri gelir meşru o yerinde o lazımdır hatta. Ama hırs hırs hiçbir zaman lazım değil. Hırs rezil bir şey. Hırs ne? Düşkünlük yani. Aşırı düşkün, Tamah, tamah. Tamah Arapçası. Türkçe tamah diyorlar. Tamahkarlık yani. Yediği yetmez. Evlenir yetmez. Karısı ona yetmez. Sofrada kaç çeşit var yetmez. Kazanır para yetmez. Araba almış yetmez. Ve şerah. Şereh. Şereh yani böyle bazı adamlar böyle yemek yiyor. Ya yemek yemek meşrudur. Helalından insan yiyeceksin, içeceksin. İftarı var, sahuru var. Yemen lazım olan yerleri var. Ama şereh hiçbir zaman gerekli değil. Onun için rezil et diyor ona. Şereh şu demek yani Gözü kapalı. Körü, körü körüne böyle bir düşkünlük, Aşırı istek. Şeref Efendi Hazretleri aşırı istek derdi. Mesela menekele bir şerayna amellâ aynı kalbi. Mesela normalde yemek yiyene Allah bu, bu cezayı vermiyor. Ama aşırı düşkünlükle böyle hırsla yiyenin Allah kalp gözlerini kör eder. Ne demek kalp gözlerini kör eder? Şimdi bakıyorsun önüne bir yemek geliyor. İşte bizde işte de oluyor. Gerçi işte dersi yetiştirelim. Namaza yetişeceğiz falan. Bir hızlı yemek şeyimiz oluyor. Mecburane yani aslında sünneti muhaliftir. Ama bir düşkünlük o manaya gelmeyebilir. Bazı azamın işi var zaruri, hızlı yiyor. O belki o manaya gelmeyebilir ama onun emaresidir ha. Emare veriyor. Şimdi böyle, ya bu şere. Ne oluyor ya? Suyu da içerken. Yani ne diyor? Emerek, sakin sakin. Ciğeri rahatsız etmesin. Çünkü birden dökersen diyor ciğer hastalığı yapar. Hadi şerifler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Kaniye işte bu mescun. Emerek içeride. Süzdürüyorsun. O süzdürdüğün zaman ciğere birden ne olmuyor? Yük bindirmiyor. Öbür türlü ne yapıyorsun? Alp ben. Ona alp ab deniyor. Ab. Bir yudumda bir anda gitti. Bu işte e, ciğeri bozan. Zaten ciğerin hastalığının adı da abap mı, obap mı ne? Oradan geliyor yani kelimesi de. Dolayısıyla şereh rezil bir şey. Ama fikülli evan devamlı insanın yanında bulunan bir şey. Yani insanda biri bakıyorsun bir şeye karşı bir düşkünlük oluyor. Ee, yani yerken, içerken, dizi seyrediyor. Evet, birinin maç düşkünlüğü. Hani adam kaç kaç sorar veya izler. Ya her işte bu şereh. Hırs iyi bir şey değil. Adam durun susun. Bağırıyor, anasına bağırıyor, babasına sövüyor ya. Ne konuşuyorsun? Golü kaçırdı. Yıktı ortalı, kadın, madın, çoluk, çocuk diyorlar ki. Ya bu adamlar bir şey seyredilmez. Hasta yani. İşte orada ne var? Bir şereh var. Aşırı düşkünlükten böyle böyle vuruyor, ediyor. Bazı ayağa kalkıyor gol atayım diye. Duvara vuruyor falan. Deli yani. Bunlar rezil huylar. Ama her insanın da mutlaka bunlar var. Nerede? O yemekte, öbürü maçta, öbürü kadına karşı, öbürü erkeğe karşı. Herkesin bir temayülünün ziyadeleşmesi var. Bu artış hırsa gidiyor artık. Hırsa gittiği zaman meşru olan bir iş bile gayrimeşruya döner. Yani yemek meşrudur. Ama bu şekilde yemek gayri meşrudur. Tamam yediğin tavuktur. Yediğin çorbadır. Ama böyle çorba yenmez. Kafanın içine sokuyorsun kardeşim biraz usulüyle ye. Bunlar ve la hiç insandan ayrılmayan huyları sayıyor şimdi. Hangi takdirde bedenle birken? Bedenden ayrılan ruhta bunlar konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Çünkü ruh yine diri. Ama böyle şeyler yok onda. Ve la enfekku ayrılmaz aynı insandan Es bu yanılma, yanılgı. İnsanda hata payı var mı? Var. de var mı? Var. Yani peygamber biliyorsa sallallahu aleyhi ve sellem yanılabilir mi? Yanılma, yanılma. Ve nisyanı unutma. Unutma var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unutuyordu. Kızıyordu ama meşru yerde kızıyordu. O ayrı bir şey. Ama insanda kızma kuvveti var mı? Var. İnsanda unutma özelliği var mı? Var. Bu peygamber bile olsa var. Peki. Günah yok peygamberde. Günah başka bir şey. Unutma başka bir şey. Yanılgı başka bir şey. O Onu ondan birbirine karıştırma. Yani iki rekat kıldım zanneder. Üç kılmış. Yani bu beşeriyet gereğidir. Bunda ne yok? Günah yok. Kasıt yok. Ama hata payı var. Hata günah demek değil. Ama şimdi Türkçe'de bu adam hatalı adam deyince de, günah gibi yanlış adam, bozuk adamla çeviriyorlar. Arapçadaki hata o değil. Çünkü hatau, hata ve unutma ümmetimden sorumluluğu kaldırılmıştır. Ne demek? Adam işte hata ile su içti oruçluyken. Onu, orucu bozulmuyor. Çünkü hata ile içti. Anladın mı? Yani içmek kastıyla içmedi. kasıtlı alıp da ağzına dikip içmedi. O arada mesela suya bakıyordu bilmem ne oluyordu bir de baktım birisi koluna şey etti ve duvarda ağzına bir şey girdi su kaçtı iki damla ya bu hatadır. yani kasıtlı alıp içmedi bunlar ama insanda bunlar olabilen şeyler ellezani bu ikisi ki huma bunlar min levazi'i nev'il insan insan türünün gereksinimlerindendir ayrılmaz özelliklerindendir daima insansa unutma peşini bırakmaz hata peşini bırakmaz Velayivarı gayrılmaz. Hu insandan el hatu. işte yanılgı ve galatu şaşırma. Ellezani bu ikisi bu maunlar min hava sa Bu dünya aleminin özelliklerindendir. Yani dünyadaysan bunlarsız duramazsın. Ebede. Yani ebedi yani bir insan hayatta olduğu sürece benden galat sudur etmez. Yani galat Yani Kur'an okuyoz hafızlarda galat derler mesela meşhurdur. Yani yanlış ezberlemiş olabilir. Yanlış ezberlediği için sıralı yanlış okuyor orayı. Bu, ga, buna galat diyor. Ama onu düzelttin. Ne kadar düzeltirse düzeltsin. Yine gelir bir gün bir yeri gelir. Yine oraya kafayı mutlaka takması lazım. Çünkü o galet devamlı ağzına o gelir. Onu düzeltse bile aklından oraya ne yapması lazım? Efendim, beynine komut vermesi lazım. Galet olan yere yaklaşıyoruz. <gülüyor> hani nasıl ki? Ee, tamirli bölgeye yaklaşıyoruz. Hızı kessin der gibi. Galata doğru yaklaşıyorum. Aman dikkat edeyim derken bir de baktın yine galat gitti. Bizim rahmetli şeye döneceğiz yani. Diz çağatı var. Can Amasya'daki böyle bizim şimşek Allah selam ederdi abi şimşek ne arabayı sürüyor o mu sürüyordu. İşte bak dedi buralarda dedi böyle şeyden çıkıyor Amasya'dan Turhal'a doğru gidiyoruz. Buralarda dedi böyle keskin virajlar vardır dedi böyle gösteriyor. Bir yandan bir yandan böyle yapıyor bir yandan. Bir de baktık kendisi tarlada bulduk. <gülüyor> böyle yapıyor. Buralarda dedi keskin virajlar var dedi böyle gidiyor. Şimdi galat. Yani beyne komut veriyorsun. Arkadaş bak önümüzdeki satırda sen burayı F bellemişsin. Bu V. Komut da verirken geliyor. Yine F diyor. Çünkü bunlar başımıza geliyor. İnsansan, dünyadaysan Unutmak peşini bırakmaz. Galat peşini bırakmaz. Efendim Kur'an muciz okuyan aciz demiş. En kuvvetli hafız bir yere geliyor galat okuyor. Yani halbuki orayı galat da bilmiyor ha. Ağzı gidiyor. En büyük hafız adam aşere kurra tayibe bitirmiş adam. Ben efendim fit yetin diyorum. Fid yetin diyor bana. Ya diyorum hocam diyorum diyorum yani ben Arapça bildiğimden diyorum fitye delikanlılar demek fitye oruç parası yok diyor fitye orası diyor fityeyi şey deme yani o anda daldırmış hafif de bir şey ettik tamam tamam devam etti doğrusu şimdi galat bu demek hata yanılgı insan yanlışlıklan yani bu fıkıhta neler var yani hata acayip bir şey <gülüyor> Allah muhafaza estağfurullah eskiden böyle ışık mışık de yok yani evlerde biliyorsun daracık. Adam hata ile gidiyor. Karısı zannediyor. Başkası geçmiş yatağında, teyzesi yatıyor, bilmem nezi yatıyor. Gidiyor ona hareket yapıyor. Şimdi bunlar fıkha göre hükme bile bağlanmış. Bu adam bunu hatayla ile... zaten hatasız olacak iş değil yani. E şimdiki gibi değil. Işte herkesin odası var, ışık var, tüyme var, bilmem ne. Eskiden köyleri biliyorsun. Efendim küçücük odalar, kaç kişi karışmış bir yere. Işık yok, lamba yok, lumba yok. Fealan, fealan, fealan. E şimdi hatayı Allah sormuyor ki. Ama sen hata süsü verip de sahtekarlık yaparsan belanı bulunsun. O ayrı bir şey. Şimdi biz nereye geleceğiz? Şimdi sen diyorsun ki diyor, soruya geliyor şimdi işte İmam Rabbani Hazretleri. Bu kadayıfın telleri gibi böyle tek tek tek tek ayırır onlar tahlil yapar. Çok acayip tahlilcidir. İmam Rabbani Hazretleri'ne böyle bir kuyu var. Deştiğimi çok teşer, Tafsilata çok girer yani. Sen diyorsun ki diyor, bir adam çok akıllı olsa ve bu adam aklını da eğitse köpeğe bile terbiye veriyorsun mükelleb oluyor. Yani o köpek köpeğin yani getirdiği av bile yeniyor. Normal köpek yemiyor köpeği. çünkü talim, terbiye, metotlara riayet, usule bağlılık ve bağlılık yani papağan hayvan natık oluyor. Papağan konuşuyor. Köpek eğitimli köpek mesela bugün dünya kadar şey bulmuşlar. Papagan'ın en büyük silahlarını bulmuşlar. Belki bizim orduda yok. Nereden gelmiş bunlar diyor Kobani süreci bilmem ne sen acıyorsun adama hadi kobaneye geçin oradaki Kürtleri kurtarın diye geçiriyorsun adamlar oradan bu tarafa silah geçirmişler meğer bir buçuk sene evvel gelmiş silahlar dünyanın hiçbir ordularında olmayan mermisi tek tük bulunan silahlar hepsini yakaladılar bugün bizim askerimiz şimdi sen bunu neyle yakalıyor eğitimli köpekle yani bugünkü şeyde yine köpek bulmuş cihaz bulamıyor yani teknoloji bulamıyor. Köpek tabi Allah'ın cihazı, Allah'ın yaratığı buluyor. Kokusu, hassesi, duygusu. Şimdi köpek bile talimle bu kadar iş görüyorsa, hayvan papağan konuşuyorsa, talimi, terbiyesi, usulü dairesinde nefsini adam eder. Aklını, fikrini başına devşirir. Felsefe yolları var, bilmem. E bu adam mükemmel oldu. Peki, bu adama melek gelmese, melek gelmeden bu adam çok iyi niyetli, temiz bir ahlaklı, herkese iyilik düşünüyor falan. Allah'ın sevdiği huyların tümünü takınmış falan. Böylece Allah'tan melek vasıtası olmadan bir emirler yasaklar alamaz mı? Şunu yap şunu yapma veya şunlara söyle şu millete şu ümmete şunları tembih et öğütle veya kitap yaz veya git konuşma yap ki Eflatunlar, Aristolar dönemlerinde merciydiler. Yani herkes onlara da gidip soruyordu zaten. Çünkü aşırı zeka ve felsefete zirve yapmış. Bu adamlar yani peygamber vasıtası olmadan, melek vasıtası olmadan Allah'tan direkt bir şeyler alamaz mı acaba diye bana bir soru sorarsan diyor. Ben de sana cevap veriyorum. Diyorum ki diyelim ki bu adam ruhunu tekamül ettirdi, tekmil etti. Bu adamın ruhu kamil, mükemmel, mükemmel bir ruh oldu. Bunun bedenle irtibatı kalacak mı, kalmayacak mı diye sana soruyorum diyor. Sen dersen ki bu bedenden mücerret, soyutlanmış bir ruh. E soyutlanmış bir ruhsa bu sana bir şey anlatamaz ki. Konuşma yapamaz, kitap yazamaz, fayda sağlayamaz. Sen bundan bir şey alamazsın. Kendine de yararı yok. Çünkü soyutlanmış bir ruhsa bedenden çıkmış. Bedenden çıktıktan sonra mükellef değil ki. Konu kapanmıştır. O zaman sen bu Allah'tan bir ilim alsa diye konuşmana gerek kalmadı. Niye? Alsan olacak. Ruhun alması. Şimdi bu kadar ulemanın, evliyanın ruhları dünya kadar şeyler Mevla'dan alıyorlardır. Biz bunları kabul ediyoruz ruhlar hayatta olduğu için. Ama bize ulaşmıyorsa, topluma yararı yoksa ne, ne olacak bu? Kimi kurtardı bu? Biz onun için bunu konu dışı yapıyoruz. Bunun bize bir faydası yok. Bize faydası olan nedir? Bu adam bir şeyler öğrenecek Allah'tan, millete faydası olacak veyahut da işte peygamber işlevini görecek diyorsan bu adamın hayatta olması lazım. Hayatta olduğu zaman bunun ruhuna kadar mükemmel olsa da bu bedenle ilişkisi lazım. Zaten bedenden irtibatı kopan ölüyor. E bedenle ilişkisi olunca bedende neler var ben de sana sayıyorum diyor. İşte yarım saattir saydık. Ne saydı? Bunda varsayım gücü var mı? Vehim demek varsayım gücü. Yani yok olan bir şeyi varsayıyor. Yani burası sıcak, soğuk. Ya sen ateşli olabilirsin, obada yok, ateşi de yok, pişeceği de yok, her şey düzgün. Bana göre sıcak görüyor sana. Ya arkadaş buraya ya sıcaktır ya soğuktur. Bunun bir derecesi var. Halep oradaysa, arşın burada. Sen diyorsun ki sıcak, ben diyorum ki soğuk. Bir de dereceye bakıyoruz. E demek ki sen vehme diyorsun, bir şey hayal ediyorsun. Anladım? Burada şu kadar adam var. Ya burada dört kişiyiz. Sen diyor yok ya burada elik kişiyiz. Ya normal bir şey yok yani görünende. E sen bu sefer vehme diyorsun. Evhamlı işte. Bu sefer ne oldu? Senin ruhunla bedenin bir mi? Bir. Ayrılsa zaten öldüğü konu kapandı. Peki bir olduğu zaman senin ruhun bedenin ne? Bunda varsayım gücü var mı? Var. Hayal gücü var mı? Var. Öfke gücü var mı? Var. Can isteme şehvet gücü var mı? Var. Ondan sonra bunda hata payı var mı? Var. Bedenle beraber çünkü. Var. Unutma payı var mı? Var. Galat alışkanlıkları var mı? Yanlış alışkan, bildiği şeyler var. Ondan sonra var, var, var, var. Hırs var mı? Tamahkarlık. Düşkünlük bir şey. Var. Körü körüne böyle atlamak. Aşırı iştah. Bir şeyi çok talep etmek. Ölür onun uğruna. Yani öyle insanlar var yani. İşte bir atın peşine, bir köpeğin peşine atlar köprüde. Yani son derece hırslı olduğu konular. Her insanın bir noktada bu. Var. Var oğlu var. Peki bu kadar insanda yan taraflarda güçler varken bu adamın aklı çok tekamül etti. Olgun bir akla sahip. Diyelim ki aklı zirvede, beyin adam, deha. İşte Aristo, Eflatun, İbn Sina, Farabi, yani bunlar bunlar da erişilmez tışı tabi adamlar. İbn Sina, Farabi. Ama zirveye gelmişler akılda felsefede. Bunların bunları geçen yok. Bütün bu gelen fel filozofun geçinen felsefeciler bunların kırıntılarını toplama anlamaya çalışıyor. Bunlar bu işin babaları beyinleri. Peki bunlardaki bu aklın zirveye çıktığını düşünelim. Bunlar hayattayken yani yaşıyorlarken, bunların canları bir şey istiyor muydu? İstiyor. Bazen kızıyorlar mıydı? Kızıyorlar. İştiklari var mı var? Düşkünlükleri olduğu hobileri var mı var? Vehimleri var mı? Varsayım güçleri var. Hayal güçleri var mı var? Unutma payı var mı var? Yanılma payı var mı var? Var oğlu var bu. Çünkü insan. Sonuçta bedeniyle ilişkisi var. O zaman ne oldu? Felaikünü olamaz. El aklı akıl izen. Hiçbir zaman kimin aklı olursa olsun ne olamaz? hakikan layık olamaz ve hariyen elverişli olamaz. Bil ihtimad güvenilirliğe yani bu adam mükemmel akıldır, bu neredeyse doğrudur, bunun anladığından bir şey kaçmaz. Helal dediği helaldir, aram dediği aramdır. Serbest diyorsa doğrudur, yasak diyorsa doğrudur diye hiçbir zaman bir akla güvenilmez. Kimin aklı? Hiç kimsenin aklına güvenilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aklına güvenilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi mavi ki Ben aklıma uymuyorum, bana vahyedilene uyuyorum diyor allah Teala Peygamber'e ben sana çok akıl verdim. En mükemmel akıl sen de kendine göre takıl. Millete helal aram koy demedi ki. Habibim. Rabbinden sana indirilene tablo ol Ondan büyük akıl yok. Ama ona da demedi ki aklınla iş yap. Ona da dedi indirilene uy. O zaman hiçbir zaman akıl ne olmaz? Güvene şayan olmaz. Akıl vahyi anlamaya kullanılmalıdır. Vahyin yerine geçemez. Altın yüzük, erkeklere altın takmak niye yasak? İpek giymek erkeğe niye yasak? Burada vahye bakacaksın. Cibril gelmiş, Resulullah Sajim'e bildirmiş, bunlar senin ümmetin erkeklerine haramdır. Buna bakılıyor, bitti. Peki, akılla boş olamaz, akılla boş olamaz. Çünkü efendim sallallahu aleyhi ve sellem bunu aklına dayanarak erkeklere ipeği yasak etmemiş. Sonra ne çıkmış? 1400 sene geçmiş. Şimdi bakıyorsun erkek ipek giyerse kadınsı hormonları üretiyor, fazlalaştırıyormuş. Erkek altın takarsa altın takılar, erkekte kadınsı hormonları e, devreye sokuyormuş. Ve o erkek işte başlıyor kırıtmağı, sırıtmaya bilmem ne. Baktın ki kadın tipli bir herif olmuş. Hemen olmayabilir. herkes de olmayabilir. Ama bunda bu şey var. Vasıf ve nitelik var. E, hal böyle olunca Allah bunu haram etmiş. Neden Allah her şeyi bildiği için, akıl bunun bu sırrını bilemediği için bu akıl kalkıp da ipek niye ya güzel serin tutuyor, mis gibi bitpire yanaşamıyor falan. E, i̇pek erkeğe serbest olsun der. Akla mantığa sorsa. A akıl ne anlayacak onda Onun için akıl hiç kimin, kimin aklı olursa olsun ve hangi dönemde olursa olsun itimada şair olamaz. Ve la bir olamaz. Bi Akıldan vasıtasıyla alınan hükümler mesuneten korunmuş olamaz. Min sultanil vehmi. O varsayım gücünün, gücünün tasallutundan ve tasarrufil hayali, hayal gücünün, hayal ediyor. Hayal ediyor ne demek? Şimdi ben böyle duruyorum, böyle bir dereler, ırmaklar, tepeler, güzel geçti hayal ediyorum. Belki dünya haritasında öyle bir yer yok ama ben bunları hayal edebilirim. Hani önce hayal ediyorlar, ondan sonra ne yapıyorlar? Bilgisayar, mimarlar bilmeyen tasarım yapıyor, çizim yapıyor. Ondan sonra bilgisayarda onu varmış gibi tamamen gösterim yapıyor. Sunum yapıyor. Bir de bakıyorsun Allah Allah. Buralar diyorsun dünyanın neresinde? Yok ya biz diyor oradan bir şey, buradan bir şey ekledik birbirine. Diyor, bir hayal ettik diyor. Böyle bir şey varsayım yani. Ama sana bir proje üretiyor mesela. Fikir veriyor. Sen de diyorsun ki tamam bu proje uygundur. Bizim inşaatlar, bizim site böyle olsun. Önünde şöyle gölet olsun, şöyle şey. Efendim bahçe olsun. O zaman ne oldu? İnsanda olan varsayım gücü, insanda olan hayal gücünden ee, hiçbir zaman korunmuş olamaz. Sen şimdi diyorsun ki bu iş serbest. Neye göre dedim buna? Ayet mi var? Yok. Hadis mi var? Yok. Neye göre konuşuyorsun bu, bunu serbest? Veya diyorsun ki bu yasak. Bu mekruh. Allah bunu sevmiyor. Veya diyorsun ki yasak etmiş. Ya sen Allah'tan vahiy mi geldi? Yok. Cibril mi geldi? Yok. Melek mi geldi? Yok. Ayet hadisten Efendimiz'den sana mı kaldı bir şey, sallallahu aleyhi ve sellem Yok. Aklın böyle. Hesap yaptı, felsefe yaptı, mantık yürüttü. Ama ne diyor? Senin aklın ne kadar mükemmel olsa da, eğer sırf akla dayanıyorsan, akıldan aldığın bir hüküm, bir karar, vehimden, hayalden masum, mahfuz kalamaz. Mutlaka orada senin bir varsayım gücün devreye girebilir. Olmayan bir şeyi varmış gibi hayal etmiş olabilirsin. Vela mahfuz zaten, akla dayanan kararlar korunmuş olamaz. Min şaibetil hatayı, yanlışlık yanılma payı var. O şaibeden ve mazınnetin isyan unutma payı var yüzde bin sağlam iş yaptım diyorsun yine bir baktım bir yerde bir şeyi bir detayı atlamışsın yani hatasız hiçbir proje yok zaten dünyada şu an o zaman ne oldu bir hilafil meleki melekte bunlar yok işte biz sana onun için diyoruz ki peygamber gelmeden olmaz diyor ve peygamber vahiy melek peygambere vahiy getirecek meleksiz senin aklınla buldukların hepsinde karışıklık var Yüzde yüz garantisi yok. Bizde yüzde yüz garantisi olmayan bir işte yarın ebedi ahiretimiz için ve Allah'ın helalı mıdır haramı mıdır e, bilmek ve tespit yapmak için e, hata payı olan işe güvenemeyiz. Ama melek melek münezzevün. Melek münezzevettir. Melek arınmıştır. Hani hazilev safi bu sıfatlardan. Melekte varsayım gücü yok. Melekte hayal gücü yok. Melekte kızma gücü yok. Melekte şehvet gücü yok. Melekte unutma yok. Melekte yanılma yok. Müberraun, beri tutulmuştur. An-hazi-i razaili, hırs gibi, tamah gibi, şereh gibi, yani canım çekti şunu yapayım, dalmış gitmiş, böyle bir rezil huylardan müberradır. Beri tutulmuştur. Fekûnü o zaman melek olur, müstahikken, hak kazanmış olur. Niye? Lile-i Melek güvenilir. İtimada müstahiktir. Ve tekûnü olur, el-hkâmü'l-mütelekkâtu. edilen hükümler, min melekten, Sassullah azem e, altının haram olduğunu erkeklere nereden almış? Melek'ten. Efendim, İpek'in haram olduğunu erkekler nereden almış? Ondan sonra. Adamın teyzesiyle evlenmesinin yasak olduğunu nereden almış? Bir adam teyzesiyle evlenemez. Haram. Ama teyzesinin kızıyla evlenir. Helal. Ula nasıl oldu şimdi bu helal, bu haram? O diyor ki, anasını alamıyorsun da kızını nasıl alıyorsun? Öyle şey yok işte. Anladın mı? Üzümü de. Üzümünü yiyorsun. Suyunu sıkıp da şarap mu içemiyorsun. O da onun suyu. Şarap ne? <gülüyor> Üzümün suyu. Ha, git üzümünü ye. Kimse bir şey demiyor. Suyu alkolleşti. Oldu aram. Yani sen şimdi bak. Bu helal, bu haram. Nasıl ayıracaksın bunu bundan? E nasıl ayıracaksın? Allah'tan bilgi gelirse ay ayırabilirsin. Aklından çözemezsin diyor. O zaman ne oldu? Melekten aldığın hüküm Resulullah melekten aldı ki teyzesiyle evlenemez. Haram teyzesinin kızını alabilir elaz Aldı melekten. Ne oldu bu hükümler? Mesuhu neden korunmuş oldu. Neden mi? ve mi Burada acaba melek bir şey mi kattı karıştırdı, evham etti diyebilir misin? Yok. Şahibe yok. Vel gayali melek böyle düşünmüş olmasın. Yolda getirirken karıştırmasın Hayal şeyi karışır mı? Hayalden uzak. Ve nasıl netil Yanlışlık payı var mı? Yanılma. Düş, zannedilecek noktası yok. Ve yani unutma şahibesi var mı? Ya melek ya unuttuysa dört haramdan birini eksik getirdi. Yok. O zaman ne olacak? Bunların hepsi muteber olur. Melek vasıtasıyla gelen ahkam muteber olur. Melek devrede olmadıktan sonra Aristos'u gelse, Eflatun'u gelse i̇bn Sinas'ı, Farabisi, bütün filozofların akılları bir araya gelse şu serbest, su yasak diye bir hüküm veremezler. Verdikleri zaman itimada şayan olamazlar. Biz ona güvenmek zorunda değiliz ve güvensek de yanlış ederiz. Çünkü Allah adına hüküm vermeye efendim, elverişli değildirler. Çünkü Allah onların aklına o şeyi, yeteneği vermemiş. Allah'ın vermediğinde kimse kendi kendine alamaz. Ve nerede ararsa arasın bulamaz. Onun için allah Teala bizleri akla fikre değil de vahye, Kur'an ve sünnete tabi olanlardan eylesin amin o sallallahu teala aleyhi ve Muhammedin ve rabbil Muhammedun bin Muhammedun ve على حبيبك غير الخلق كلهم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم